Bismihî Sübhaneh. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلّٰى يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا Aziz Sıddık kardeşlerim, 19 dokuzuncu sözün âhilinde, Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri, Risale-i Nur'da dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur. Herkes her vakit Kur'an'a muhtaçtır. Fakat herkes, her vakit bütün Kur'an'ı okumağa muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdır Kur'aniye, ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure küçük bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiçbir kimseyi mahrum etmemek için, haşir ve tevhid ve kıssa Musa Aleyhisselam gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, bazı defa haberim olmadan, İhtiyarım ve rızam olmadığı halde, bazı ince hakaik imaniye ve kuvvetli hüccetleri müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ederdim. Neden bunlar bana unutturulmuş? Tekrar yazdırılmış, sonra kat'î bir surette bildim ki, herkes bu zamanda Risale-i Nur'a muhtaçtır. Fakat umumunu elde edemez. Elde etse de tamam okuyamaz. Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmiş bir Risale-i Camiayı elde edebilir, ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu meseleleri onda okuyabilir ve gıda gibi her zaman ihtiyaç tekerür ettiği gibi, o da mütalâsını tekrar eder. İkinci bir nokta, ayetül Kübra’dan çıkan, Virdül-Ekber namındaki Arabî Risaleciğin ahirinde, Risale-i Münacat'ın başındaki ayetin tefsiri diye, Arabî kısımları ilave edilse, beraber okunsa münasiptir. Biz de nüshamızda yazdık. Üçüncü nokta, Aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam Ali an Risale-i Nur'a ve bilhassa Ayetül Kübra risalesine ziyade ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. Lillah ilhamt ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum şöyle ki Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan Bu hasiyet Ayetül Kübra risalesinde fevkalade parlak görünüyor ve bu acip asırda mübareze-i küfür ve iman en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sahrada iki tabur çarpışıyorlar Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazatı muharibesini kendi taburuna imdat ve kuvve-i maneviyesini fevkalade takviye için her vasıtayı istimal ederek ehli iman taburunun kuvve-i maneviyesini bozmak ve efradının tesanülünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinatgahını kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun her bir neferine karşı, cemiyet ve komitecilik ruhiyle mütesanit bir cemaat gönderir. Bütün bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir engamda, Hızır gibi biri çıkar, o tabura der. Meyyus olma, senin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi, bir cemaata ve bir şahs-ı maneviyeye karşı bir neferi göndermenizdir. Çalış ki, her bir neferin, istinat noktaları olan dairelerinden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin, dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de, ehli imana hücum eden ehli i dalalet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetiyle, Cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahsı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdanı umumî ve kalbi küllîyi bozuyor ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevârisi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyyusane çabalarken Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu gösterip kainatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz. Ve ondan mukavemet suz maddi manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emirber nefer olarak Ayetül Kübra risalesini İmam Ali radıyallahu anh keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik ediniz sa o sırrın bir hülasası görünsün Said Nursi Bismillahi subhane ve teala ve ismihi illâ yusabbihu bihamdihi Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu bi adedi hurûfâtı resâil elletî ketebtum Aziz sıddık kardeşlerim 10. şu namında yazdığınız fihristenin ikinci kısmı bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki Risale-i Nur benim gibi aciz ve ihtiyar ve zayıf bir bir icareye bedel genç kuvvetli çok saadetleri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş tahmin ediyorum. Bir emaresi de şudur ki bu sene çok defa ihtiyar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettim ise de çalıştırılamadım. Evet Risale-i Nur size mükemmel bir haz olabilir ve ondan erkan-ı imaniyenin her birisine mesela Kur'an kelamullah olduğuna ve icazi nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki hakaiq-i aliye-yi imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşallah vazifeniz, şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki 25 beşinci ve otuz mektupları telif ile ve dokuzuncu şu ağın dokuz makamını tekmil ile ve risale-i nuru tanzim ve tertip ve tefsir ve tasih devam edecek. Risale-i Nur'un samimi, halis şakiretlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevi size bâkî ve muktedîr bir kuvvet-i zahırdır, bir rehberdir. Buradan oraya gelen mektupları mübareklerin heyeti bir risale şeklinde toplanmasını ve Hüsrrev'de cüz'î ve husûsî bazı cümlelerini ve lüzumsuz bazı fıkralarını tay etmeyi, Hafız Ali ve Sabri'ye havale etmiş olduğunu yazıyorsunuz. O Risaletün Nur hakkında kerametli ve dikkatli ve isabetli ve keskin Hüsrev'in nazarı doğrudur. Bakî bir eserde muvakkat ve cüz'î ve hususi kelimeler tayyedilse daha iyidir. Bu defa ki mektubunuzda kerametkaran'a 3 nokta gördük. Birincisi Buranın bir hüsrevi olacak derecede, ihlas ve irtibat ve iktidarı gösteren küçük hüsrev Mehmet Feyzi isminde, Risalet-ün Nur'un çalışkan bir talebesi, askerden gelip, daha ikinci defa görüşüldüğü vakit, mektubunuzda Feyzi ismini gördük, dedik, bu Risale-i Nur'un şakirtleri, birbirinden ne kadar uzak olsa da, birbirine pek yakındır ki, böyle birden hissedip yazdılar. İkincisi, bu küçük hüsrev Feyzi, Bu ahirlerde İstanbul'da iken, Risale-i Nur hesabına zihnime dokundu. Müteessir oluyordum, acaba rahatsızlığı var mı? Birden zihnim yüzünü ondan çevirdi. Hafız Ali ile şiddetli meşgul oldum. Anladım ki, teessür verecek var. Fakat Risale-i Nur'un faal merkezi olan Hafız Ali cihetinde olacak. Hafız Ali'ye şifa duasına başladım, devam ettim ve mektup gelmeden evvel, feyziden sordum. Sen bir hastalık çektin mi? O dedi, yok. Dedim, öyleyse Isparta'da Risale-i Nur'un, ehemmiyetli ve kuvvetli bir rüknünün bir rahatsızlığı var. Fakat hayalim, hakikatın suretini şaşırmış. Sonra mektubunuz geldi, hakikat anlaşıldı. Üçüncüsü, bundan yirmi gün evvel, eyyâm-ı eden sonra hatırıma geldi ki, vazifedârâne kalemi her gün istîmal etmeyenler, Risale-i Nur talebeleri ünvan-ı icmalîsinde, Her 24 saatte yüz defa hissedar olmak yeter diye hususi isimlerle Has şakitler Dairesi içinde bir kısmın isimleri muvakkaten tayyid Kardeşimiz Hakkı Efendi de onların içindeydi. Birkaç gün öyle devam etti. Sonra birden hiç sebep hissetmeden yine Hakkı Hulusiye arkadaş oldu. İsmiyle, resmiyle Has Dairesine girdi. Hakk'ının beni duadan unutmasın diye Mektubunuzdaki fıkranın yazıldığı aynı zamanda, hususi duayı kazanmış hesabıyla tahmin ettik. Hatta bugünlerde bunun gibi inayetin çok lem'aları var. Emin, bunları havadisi i yevmiye diye bir fıkra yazacak. Belki size de gönderecek. Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymettar şakirtleri olanlar, şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. İstanbul'da Mehmet Feyzi, Eski Said'in risalelerini ararken, aynı günde, kahraman rüştü bir dükkanda mevcudunu toplamış, almış idi. Küçük Hüsrev, müteessir olarak başka yerde aramış. İşaratül ül icazı bulmuş. Tahminen demiş ki, bana sebkat eden herhalde benden ilerideki Ispartalı kardeşlerimdir. Her neyse, bu işarat-ül-i'caz nüshasını Hafız Ali ve Sabri'deki nüshalarda bulunan keramet-i tevafukiyeyi yazdırmak istiyor. En kolay bir çaresi, küçük bir defterde her sayfesinde tefsirin bir sayfeine mukabil, huruf ve heecanın elif ve ta vesaire kaydederseniz gönderirseniz iyi olur. Kolayını bulmazsanız kalsın. Umum kardeşlerime birer birer selam ve bilhassa risaleler ile çok meşgul olanlara selam ve dualar ederim ve dualarını beklerim. Kardeşiniz sayit Nursi. Emin ve küçük Hüsrev feyzininin bir fıkrasıdır. Hizmeti Kur'aniyede bizi sebkat eden sadık, halis, metin, vefaker kardeşlerimizden Mübarek hüsrev ve Rüşdü gibi zatlar Risale-i Nur hadimlerine vazifelerinin makbuliyetine bir emare olarak ihsan olunan bereket hakkında müteaddit fıkralar yazmışlar. Biz de bu kardeşlerimizin fıkraları gibi bu yakın zamanlarda beraber tezahür eden gördüğümüz bazı hadisatı kaydedeceğiz.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 Emin, şeker kutusuna sarf olunan şekerleri koymak istemiş, fakat kutu sekiz şekerden fazla almamış. Emin, fesübhanallah der, on yedi şeker yerine, kutu sekiz şekerle dolsun diye taaccüb ettik. İşte bu vaka, bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki, bu sır, Risale-i Nura, hadimlerine bir inayet ilahiye ve bir iltifat-ı Rabbaniye'dir. İkincisi, yine aynı günde ben, Yani Mehmet Feyzi, evvelce yazıp üstadıma teslim ettiğim Hücumat-ı Sitte Risalesini bana vermek için sakladığı yerden ararken, fevkal memul bir surette bulunmaz. Birden o anda, adetlerinin hilâfına olarak hiç vuku bulmamış bir tarzda, bir hadise zuhurî ile gözlüklerini bırakarak merdiven tarafına müteveccih olurlar. Aynı vakitte Risale-i Nur'un intişarına ve hizmetine zarar vermek niyetiyle casus bir adamın, merdivene doğru, zahiren ziyaret maksadıyla yürüdüğü görülür. Üstadın telaşlı olduğunu hisseder, üstad onun nazarını öteki hadise-i bedeniyeye çevirir, ona der. Görüyorsun ki ben mazurum, ziyareti başka güne bırak. O da döner gider. Hem Mehmet Feyzi hem Hücumat-ı Sitte hem başka işlerimiz o tecessüsten kurtuldu. Evet, hücumatı ı Sitte, saklandığı muayyen yerinde fevkalade bir surette kaybolması, ehemmiyetli bir hadisenin önüne aldı. Üstada arız olan bu hilaf-ı âdet hâlet ve o risalenin muayyen yerinde bulunmaması, kat'iyyen tesadüfe hamledilmez. Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-ı memul bir yerde bulduk. Üstadımın emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstad bize izahat veriyordu. O vakte kadar böyle mühim ve tesirli ders almamıştık. Demek, bu iki mühim sırra binaen, Risale kendini göstermedi. İşte bu hadise, Risale-i Nur'un ihlaslı ve sadık şâkirtleri, her vakit bir hıbs-u inâyet altında ve daima himâyet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Üçüncüsü, Üstadımızın bir okka yani kilo peyniri vardı. Ekser günlerde o peynirden hoşuna gittiği için, bir iki defa yiyordu hem bize de yediriyordu hem yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde 6 ay kadar devam ettiğini ve halen de 100 dirhem kadar o peynirden bulunduğunu ben yani daimi hizmetçisi Emin ve ben yani talebesi ve hizmetçisi Küçük Hüsrev yakinen görüp tasdik ediyoruz fakat bu hadiseyi bereketin ifşasından sonra evvelce görünmeyen dibi, görünmeye başladı noksaniyetini gösterdi Evet, bereket hususunda şayan hayret bir hadisedir. Hem yarım kilo bir tereyağı, ekser günlerde fazlaca sarf olduğu halde, 50 güne yakın devamı, şüphesiz bir bereket içine girmiş. Yine aynen, Ramazan bayramında, üstadın rızası olmadığı halde, tahsin ve ben yani emin, bir kilo ince şeker getirmiştik. Ekseri yoğurt ve süt ve tatlı kabağı, vesaire şeylere, bazen yirmi-otuz dirhem kadar kattıkları halde, iki aydan fazladır, o şekerden, yüz dirhemden fazla kalması, elbette bereket sebebiyledir. Hem bu havalideki şakirtler, herkes cüzi külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki, Risale-i Nur'a çalıştığımız zaman, hem rızkımızda bereket ve suhulet, hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahiren hissediyoruz. Ez cümle ben yani emin, kendim itiraf ediyorum ki, Risale-i Nur dairesine girmezden evvel, bütün sene çalışırdım. Ne vakit Risale-i Nur dairesine girdim, senede 3 dört ay kadar ancak çalışabildiğim halde, evvelkinden daha müferrah ve daha mes'ud bir halde yaşamaklığım, yüzde yüz Risale-i Nur hizmetinin bereketiyle olduğuna hiç şüphe yok. Haşiye, Evet, Emin kardeşimiz memleketimize geldiği zaman, çok faal bir surette her ay çalışırdı. Şimdi ise, üç-dört aydan fazla çalıştığını görmüyorum. Buna sebep ise Risale-i Nur'un hizmetinin bereketatı olduğunda şüphem yok. Bütün kuvvetimle tasdik ediyorum. Küçük Hüsrrev Mehmet Feyzi. Hem ez cümle üstadımız diyor ki benim de kanaatim kat'iyem çok tecrübelerle gelmiş ki ben Risale-i Nur'un tasiaatıyla meşgul olduğum zaman pek zahir tarzda hem rızkımda bereket hem kolaylık görüyorum. Her ne vakit çalışmazsam o hali görmüyorum. Hem üstadımız diyor ve biz de tasdik ediyoruz. Ben son zamanda anladım ki şimdiye kadar hem ben hem dostlarım bu hakikatın suretini başka şekilde görmüşüz. Şöyle ki hapishanede bir tek ekmek 8 ve bazen 10 gün bana kafi geldiği halde burada aynen o tarzda yaşıyordum. Hem ben hem kardeşlerim bunu benim az yemek ve iştahsızlığıma veriyorduk. Halbuki çok emarelerle kat'iyen anladık ki O acib hal bereket neticesiymiş. Birkaç defa 8 günde bana kafi gelen bir ekmeği aynı ihtihaya ile çalışmadığımdan berekete mazhar olmadığım zaman iki günde, bazen bazan buçuk günde bitiriyordum. Demek bu 16-17 seneden beri benim mükemmel tayinatım Risale-i Nur'un hizmetinden gelen bir bereketten idi. Evet, aynı yakın derecesinde bize de kanaat gelmiş ki Bu kesretli hadisat-ı bereket Kur'an-ı mucizül beyanın icazı manevisinin bir şuaaıdır. Manen der: Ey Kur'an'ın şakirtleri, sizleri vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan malişet telaşesidir. Bu ise Kur'an'ın feiziyle bereket nev'inden size veriliyor. Vazifenize bakınız. <Sessizlik> Allahümme yessirlenâ hidmetel-kur'ani bineşr-i resailin nur bihürmeti ismike l-azam la ve habibike l-ekram. Amin. Hem hadisat-ı bereketin aynı zamanında, Risale-i Nur'un bir kerameti olarak, bir şakirdinin binlerce lira kıymetinde hanesini, ona pek yakın dehşetli bir yangından fevkal me'mul bir surette Risale-i Nur'un bereketiyle kurtulması ve Risale-i Nur tercümanına ahiret cihetinde çok alakadarlık gösteren bir hanım, o dehşetli yangında yanan hanenin üçüncü katında bulunan elmas ve mücevherat ve altınlarını kurtarmak için koşup çıktığı vakit, ateş her tarafı sarmış, mücevheratını kurtaramadığı gibi, kendi nefsini de bütün bütün tehlike kat'iyede gördüğü dakikada, Risale-i Nur tercümanı, o ateşten talebesinin hanesini kurtarmasına şiddetli dua ederken, o bîçâre hanım, hatırına gelmiş. Acaba o yangında, o ahiret hemşirem bulunmasın diye ona da, Risale-i Nur'u şefaatçi yaparak dua etmiş. Ya Rabbi, ona merhamet eyle, niyaz etmiş. Aynı zamanda, o hanım pencereyi kırmış, kendini iki kat yükseklikten avluya atmış. Fevkalade bir surette, ne incinmiş, ne de bir yeri kırılmış. Hem bakırı ve demiri eriten o dehşetli ve şiddetli yangından, bütün konak yandıktan sonra, bütün mücevheratı ve altını, hiçbiri zayi olmayarak bozulmayarak bir un onu muhafaza etmiş bulmuş almış risale-i nurun bereketinden hem canını hem malını kurtarmış hem mezkür hadisat zamanında vuku bulması münasebetiyle risale-i nurun keramet-kerane iki tokadı aynı anda vazifece ehemmiyetli iki mütecaviz ve muacciz iki adamın tecavüz ve taciz anında birinin kafasına diğerinin ciğerine vurması haşiye